in single shot and fully automatic Tam otomatiğe de geçebiliyor. 200 ila 250 metreye kadar etkili atış yapabilirsiniz. Bu bir saldırı silahı. Gerilla tarafından yakın mesafeden siper alınarak yapılacak saldırılar için tasarlanmıştır. Son sayımlara göre şu anda dolaşımda bunlardan 35 milyon adet var. Çok popüler. Çünkü kullanımı çok kolay. Kullanana güven veriyor. Tetiğe bastınız mı çalışıyor. Binbaşı John Conway ünlü Kalaşnikov silahını bu sözlerle tanıtıyor. Dünyanın dört bir yanında yarım milyarı aşkın silah var. Bunların bir kısmı şahısların elinde, bir kısmı 200 civarında milli devletin, diğerleri de yüzlerce isyancı grup ve suç şebekelerinin. Kalaşnikof gibi silahlara hemen her yerde rastlamak mümkün. Bazen aynı silah onlarca yıl kullanılıyor, bir kıtadan diğerine seyahat ediyor, bir isyancı grup ve suç şebekesinden diğerinin eline geçiyor. Bu dizimizde biz de bu seyahati izlemeye çalışacağız. Yanıt aradığımız başlıca üç soru şunlar. Silah ticareti nasıl işliyor? Bunun siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçları ne? Ve son olarak bu sorunu çözmek için neler yapılabilir? İncelememize yakın zamana dek sıcak çatışmalara sahne olan ve yoğun biçimde silahlanmış bölgelerden başlıyoruz. Mayıs 2000, Sierra Leone'nin başkenti Freetown sokaklarında silah sesleri yankılanıyor. Devrimci Birleşik Cephe Lideri Foday Sanko'nun korumaları ellerinde otomatik silahlar göstericileri kontrol altına almaya çalışıyor. Sürüp giden iç savaştan bakıp usanmış olan kalabalık öfkesini Foday Sanko'dan çıkarmaya çalışıyor. Devrimci Cephe Lideri korumalarını kalabalığın öfkesine terk edip olay yerinden kaçıyor. Ama bir hafta sonra yakınlardaki bir kulübede yakalanıyor. Tanko'nun yakalanması devrimci Birleşik Cephe için büyük bir darbe ve barış anlaşmasını kabul etmelerinde önemli bir etken oldu. Cephe ilk kez 1991 baharında bir güç olarak kendini göstermişti. 10 yılı aşkın zaman süren iç savaş yüzünden Sierra Leone'de milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve on binlerce kişi hayatını yitirdi. Sayısız masum çocuk da savaşan taraflarca kaçırıldı ve savaşa sokuldu. Benim adım Elhadi B. From, from this war. Sierra Leone'deki çocuk askerlerden biri Alhaji Bisane, kendilerine Kalaşnikov gibi silahlar verildiğini söylüyor. Böyle bir silahı kolayca kullanıp kullanamadığı sorumuza yanıtı şöyle: Yes, call our own unit as the SBU, the Small Boys Unit. So they used to give the Small Boys Unit small guns. Evet, kullanımı kolay. Bizim birime küçük çocuklar birimi adını verdiler. Silah olarak da bu küçük silahları veriyorlar. Bunları taşımak çocuklar için zor değil. Ağır silah verirseniz taşıyamazlar. Devrimci Birleşik Cephe'nin başlıca taktiği ücra ormanlık bölgelerde küçük gruplar halinde pusu kurmak. Bu birimlerin Kalaşnikov gibi kolay taşınabilir silahlara ihtiyacı var. Sierra Leone hükümetinin saldırı operasyonlarına katılan helikopter pilotu Neil Ellis, isyancıların Kaleşnikov gibi hafif ve küçük silahlar sayesinde ayakta kalabildiklerini söylüyor. Depimci Birleşik Cephe'ye karşı operasyonlar yapıyoruz. Mevzileri çevresine birçok saldırı yaptık. Kamplarının üzerinden geçerken oldukça yoğun atışa maruz kaldık. Sonra bu kamplara geri gittim ama uçak savar görmedim. Ancak ateşkesin başlamasından 3 gün önce akşamın ilerleyen saatlerinde Free Town'a geri dönerken... Devrimci Birleşik Cephe'nin yol boyunca yürüyüşe geçtiğini haber aldık. Bölgeye vardığımızda karşımızda bir insan kalkanı vardı adeta. Sivilleri önlerine almışlardı. Bini aşkın gerilla yanda yol boyunca ilerliyordu. Saldırıya geçtiğimizde sadece Kaleşnikov ve benzeri silahlarla karşılık verdiler. Ağır silah yoktu yanlarında. Savaşın çıktığı bölge bitki örtüsü oldukça yoğun bir yer. Yol altyapısı da iyi değil. Bu tür bir ortamda da tabii ki gelişmiş silahlara, tanklara, mekanize araçlara, bu tür şeylere yer yok. Böyle bir bölgede ancak sırt çantasıyla yürüyen bir savaşçı etkin olabilir. Sırtında yükü olan birisi de ağır silahlar taşıyamaz. Yani ancak Kalashnikov ve birkaç makineli tüfek. Koşullar nedeniyle hafif silahlarla yetinmek zorundasınız. Yıllarca Devrimci Birleşik Cephe için savaşmış olan Muhammed Calo da Kalaşnikov'u çok beğendiklerini, Yağmur'a karşı çok dayanıklı olduğunu, Vurkaç operasyonları için ideal olduğunu söylüyor. Çok basit ve kullanımı kolay bir silah. Yanınıza alıp düşmanın çok yakınına kadar gidebilirsiniz. Elinizde böyle bir silah olduğunun farkına bile varmazlar. Bu yüzden herkes bu silahı sever ve tercih eder. Birleşmiş Milletlerin Sierra Leone'deki üstünde görev yapan Pakistanlı subaylardan binbaşı Atık Rahman, isyancıların kullandığı silahları gösteriyor. Atık Rahman, isyancıların kullandığı silahların esas olarak küçük ve hafif silahlar olduğunu ama bazı ağır silahların da kullanıldığını söylüyor. Örnek olarak ise bir Alman G3'ü ve Belçika yapımı bir tüfeği gösteriyor ve tabi sonunda yine Kalaşnikov. Bu listeden de anlaşılabileceği gibi devrimci Birleşik Cephe'nin cephanesinde dünyanın dört bir yanından silahlar var. Eski Sovyet bloğundan Belçika'ya Almanya'ya kadar. Peki ama bunların kaynağı ne? Pakistanlı barış gücü askerlerinin gösterdiği silahlar, isyancıların yurt dışı ile bağları olduğunu akla getiriyor. Ama Muhammed Calo bunu reddediyor. Biz devrimci birleşik cephe olarak dışarıdan hiçbir silah almadık. Düşmanın elindeki silahları alıyoruz. Farklı cinsten silahlarımızın olmasının nedeni bu. Bunca silahın tümünü savaştıklarından ele geçirmiş olma ihtimallerinin pek de yüksek olmadığı yorumuna Devrimci Birleşik Cephe Savaşçısının yanıtı net. Silahların gerçek kaynağı bu. Zaman zaman ormana çekiliyoruz. İnsanlar bizi unutuyor ve zaman içinde tuzak kurma fırsatı çıkıyor. Malzemeyi böyle ele geçiriyoruz. Düşmanın elindeki malzemeyi işte böyle alıyoruz. Devrimci Birleşik Cephe'nin resmi açıklamalarında yurt dışından silah alındığı reddediliyor. Ülkenin doğusundaki Koydu kentinde görüştüklerimiz ise farklı şeyler söylüyor. Koydu'daki bir atölyede iç savaş gazilerine terzilik öğretiliyor. Eski savaşçılara yeni bir hayat kurma olanağı sağlamaya yönelik girişimlerin bir parçası bu. Bu eski savaşçılardan biri de Tamba Aliyu. Silah sorumlusu beğendim. Silahların bakımı da benim işimdi. Bu nedenle hafif makineli tüfekler çok amaçlı. Makineli tüfekler, kaleşnikoflar gördüm. Bu silahların hepsi elimden geçti. Tamba Ali'yi isyancıların silahları Liberya'dan aldığını ve ülkeye kara ve denizden sokulduklarını söylüyor. Peki dünyanın en fakir ülkelerinden birinde mücadele veren bir köylü ordusu olan Devrimci Birleşik Cephe bu silahların parasını nasıl ödüyordu? Evet. Sierra Leone'nin doğusundaki ormanlarda madenciler bellerine kadar suyun içinde onlarca kuyuda kumu ayıklıyor. Niçin mi? Çünkü elmas arıyorlar. Elmas Sierra Leone'nin en değerli doğal kaynağı. Bu tür yerlerde yılda 10 milyonlarca dolarlık elmas üretiliyor. Kono bölgesi ülkenin en zengin madencilik alanlarından biri. Burası Liberya ve Gine sınırlarına yakın. İç savaş sırasında bu bölge yıllarca devrimci Birleşik Cephen'in denetimindeydi. İsyancılar için radyo operatörlüğü yapan Mana Kıpaka, Cephen'in silah ihtiyacını, silah karşılığı elmas vererek karşıladığını söylüyor. Mana Kıpaka, silahların Liberya üzerinden gerillalara ulaştığını ve Liberya hükümetinin elmas karşılığında bu kişilere destek verdiğini söylüyor. Peki silahlar Liberya'dan Sierra Leone'ye nasıl naklediliyordu? The network was large. We have some people in Liberia who are supporting. So escort the weapons to the border. Then in exchange of the diamonds. Şebeke çok genişti. Liberya içinde bizi destekleyenler vardı. Bunlar silahların sınıra kadar taşınmasına eşlik ediyordu. Sonra elmas verip silahları alıyorduk. Monrovia'dan gelen silahlara da Sierra Leone sınırına kadar hükümetin adamları eşlik ediyordu. Manakpaka bu tür silah alışverişlerinden birinde bizzat bulunduğunu, isyancı komutanlardan biriyle gittiğini, komutanın Liberya askerlerine elmas verip karşılığında silah aldığını ileri sürüyor. Manakpaka'ya göre kakao gibi ürünler de bu ticarette rol oynuyor ve bu ticarete katılan tek ülke Liberya değil. There were businessmen in Guinea who we are dealing with these guys undercover. The they used to come to the border and buy cocoa but they cannot pay cash for it so that when they carry this cocoa they will... Gine'de iş adamları vardı. Biz bu kişilerle gizli olarak iş yapıyorduk. Sınıra gelir, kakao satın alırlardı. Ama nakit ödeme yapmazlardı. Bu yüzden kakaoyu aldıktan sonra kışlaya gider ve cephane alırlardı. Bunu da sınır boyunca uzayıp giden bölgeye sunarlardı. Bu işler böyle yürürdü. Silahların üzerinde işaretler olurdu. Yani gerçekten de Gine'den geldiklerini biliyorum. Adının verilmesini istemeyen bir diğer kişi daha bu Gine bağlantısını doğruluyor. Ona göre Sierra Leone'den kakao almak isteyen Gine'li iş adamları aldıkları ürün karşılığında cephane veriyorlar. Kendisinin de isyancılar tarafından Gine sınırındaki takasta kullanılacak ürünün toplanmasına zorlandığını ileri sürüyor bu kişi. Komşularıyla Sierra Leone arasındaki silah ticareti Birleşmiş Milletlerin karşı yöndeki girişimlerine rağmen devam etmekte. Eski gerilla Manakpaka, Liberya ve Gine üzerinden gelen silahlar olmasa, Birleşik Devrimci Cephe savaşı sürdüremezdi diyor. That not be because if you don't have you can't fight. But because we are getting support from Guinea and Liberia so they continue to fight. Yurt dışından silah akışı olmasaydı Devrimci Birleşik Cephe ne bu kadar uzun süre ne de bu kadar yoğun savaşabilirdi. Sonuç 10 yıllık acımasız bir savaş, sayısız insan hakkı ihlalleri, ve Afrika'nın doğal kaynakları en zengin ülkelerinden birinin dünyada ortalama ömrün en kısa olduğu ülke haline gelmesi oldu.